Öşrü verilen toprak ürününe ikinci bir sefer zekat, zekat düşer evet, mi diye sonuçta. İkinci sefer onu soruyor. Diyelim ki bir adam e, ticaret yapıyor, e, dükkanında konfeksiyonculuk yapıyor. Misal, o kişi dükkanındaki malzemelerin her sene zekatını verir. Yani satılık mallar, işte cekettir, pantolondur, giysiler bunlar diyelim ki satılmadı. iki sene kaldı, üç sene kaldı dükkanda, rafta. Evet. Her sene onların zekatını verir. Paranın da aynı şekilde her sene zekatını vermek lazım. Ama toprak mahsullerine yani tarım ürünlerine gelince bunların diyelim ki bir adam 10 ton buğday elde etti tarladan. Evet. Bunu biçtiği zaman onda birini öşür olarak verdi. Fakat buğday öyle kaldı ambarda satılmadı. 4-5 sene öyle kaldı misal. Gerçi kalmaz ya faraza kaldı. Artık her sene onun zekatını, öşrünü vermeye gerek yok. Sadece bir defa verilir. Tarım ürünlerinin zekatı, öşrü sadece bir defa verilir. Ondan sonra seneler geçse de üzerinden yeniden verilmesi gerekmez onların. Teşekkür ederiz efendim.